4 Mayıs 2017 Perşembe saatler 11 açık radyodasınız değerli dinleyenler ben Utku Zırı Teknik Masada Selahattin Çolak bu haftada Yeşil Bülten'le radyolarınıza konuk oluyoruz. Yeşil Bülten'e başlamadan bir kısa belki girizgah yapmakta fayda var. Çevre ve ekoloji gündeminden maddeleri paylaşıyoruz sizlerle. Ee, ne olup ne bittiğine dair. Aslında oldukça hareketli bir gündem olduğunu söylemeliyiz şüphesiz ki. Çevre ve ekoloji gündemi, çevre mücadeleleri, ekoloji mücadeleleri, kömüre karşı mücadeleler, iklim değişikliğiyle karşı gelişmeler peşi sıra geliyor bugünlerde. Ee, ama öyle bir hal ki... Biz bu yoğun, Türkiye'nin yoğun siyasi gündeminden, ağır gündeminden bunlara çok da vakit bulamıyoruz. Günlük hayatlarımızda belki. Yeşil Bülten var olduğundan bu yana aslında dünya da yıkılsa çevreyi ekoloji, iklimi konuşmayı murat eden bir programdı. Şu anda Açık Radyo'da devam ediyor. Açık Radyo'da zira bu konuların hiç es geçilmediği e, yegane mecra desek yeri Türkiye'de. O yüzden belli bir e, bilgi e, seviyesinde açık radyo dinleyicileri biliyorum. Belli bir hassasiyet seviyesinde açık radyo dinleyicileri biliyorum. Ama e, bütün bunların yanı sıra... Referandum sonrasında yapmaya başladığımız gibi yapmaya çalıştığımız gibi biz birazcık çevre ekoloji mücadeleleri köylü mücadeleleri e, toplumsal mücadeleler nerede ne durumda bu yoğun siyasi günden peşi sıra gelen ardarda arda kritik seçimler toplumu şüphesiz ki çok yordu son olarak da referandum bu belki e, yorgunluğu kat be kat arttırdı ama Ekoloji çevre mücadelesi, yaşam mücadelesi, yaşam savunusu nerede duruyor? Önüne nasıl bakıyor artık bunları da konuşmanın vaktidir dedik ve referandumun ertesindeki ilk programdan itibaren başlayarak... E iyi veya kötü bahar geldi ve bu baharda ne oluyor ne yapıyor çevre ekoloji hareketleri zira çok kritik gündemler var bunları konuşacağız ee, hani belki durumu e, bu durumu tarif etmek adına Türkiye'de e, bir anayasa değişikliği söz konusu bir rejim değişikliği söz konusu e, basın özgürlüğünün durumu ortada ki dün e, basın özgürlüğü gününde de buna dair e, çokça e, paylaşım yapıldı çokça konuşma çokça yazı e, geldi eminim önünüze. Ama bütün bu ortamda belki gazete duvara e, yazılarını yazan Kemalcan'ın tarifiyle e, söylemek gerekirse bir yazısının e, başlığıydı. Her şeye hazırlıklı iktidar, hiçbir şeye hazır olmayan muhalefet diye tarif etmişti Kemalcan. Belki de bu tariften hareketle bizde e, muhalefet dediğimiz yani e, çevre ekoloji mücadelelerinde bu sınıfa koyacaksak eğer e, muhalefet dediğimiz grup ne yapıyor? Nasıl bir gelecek tahayyülü içinde nasıl bir mücadele yürütüyor? Bunun nükleer karşıtı hareket ayağına bakacağız. Orayla ilgileneceğiz bugün. Zira e, çok gölgede kaldı. Malum e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir Rusya ziyareti yaptı. Dün domatesli gündem. Domates dışında her şeyde anlaştık şeklinde bir espri yaptı e, Cumhurbaşkanı ve e, o anlaşılan şeylerden birinin de aslında nükleer santral olduğunu biliyoruz henüz daha gitmeden önce e, Rusya'ya. Bir e, yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı aslında çok önemli bir şey söyledi nükleer hareket açısından da ama tabii o e, daha büyük gündemdeki söylenen şeyler arasında kaybolup gitti o cümle neydi bir hatırlayalım istiyorum. Ee, dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk akımı projesi ilerliyor. Akkuyu nükleer enerji santralinin ilk reaktörünün de 2023 yılında hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Bu süreci daha da yakına çekmek istiyoruz dedi. Rusya'ya gitti Cumhurbaşkanı. Vladimir Putin'le görüştü. Görüşme sonunda da domates dışında, Türk domatesinin Rusya'ya girişi dışında her şeyde anlaşıldığı anlaşıldı. Ne öğrendik bizlerde? Biz de e, bu vesileyle, bu e, Cumhurbaşkanının Rusya ziyareti vesilesiyle nükleere karşı çıkanlar, nükleer enerji istemeyenler ne yapıyor, ne düşünüyor? Bunu konuşacağız. Tabii ki bunu da en yakıcı iki bölge, Mersin'le başlayıp Sinop'a uzanacağız. İlk telefonumuz hazır. Erkan Demir telefon attığımızda Mersin nükleer karşıtı platform Sözcüsü Merhaba. Merhabalar. İyi Çok teşekkür ediyoruz Erkan Bey. Açıklamayı az önce okudum. Nükleer karşıtı hareket Türkiye'de on yıllarca geriye giden bir kökü olan, bir temeli olan bir hareket. Bugünse en yakın pozisyonda Türkiye bir nükleer santrale sahip olmaya. Hedef 2023. Cumhurbaşkanı da dediği gibi daha yakına da çekilebilir bu tarih. Peki bu ...nükleer santralin yapılacağı yer Mersin'de. Durum nasıl? Hava nasıl efendim? Nükleer karşıtı platform geleceğe nasıl bakıyor? E, hava mükemmel. Tabii doğanın sunduğu tüm zenginliklerle biz bir cennette aslında yaşıyoruz diye kabul edebiliriz. Çünkü bahar geldi, yeniden doğa geçermeye başladı. Tabii üzücü olan e, bu sürecin e, sürekli olarak öyle önümüze sunulması, ee, yaşanan gelişmeler, gelişme olarak tanımlamıyoruz. Hani Bunlar e, mevcut hükümetin maalesef e, bu ile ilgili her şeye rağmen e, bunca ferekete rağmen e, inatlaşması gibi görüyoruz. E, bu kadar kriz yaşandı. İşte ortada da son güncel olarak baktığımız zaman ciddi anlamda bir savaş gündemi var. Ve böylesi bir süreçte Türkiye'nin öncelikleri noktasında Halen bir nükleer santral projesinin bu derece masaya yatırılması ve topluma dayatılması üzücü. Son yaşanan gelişme tabii ki bir tarafıyla da bu projenin belki de AKP hükümetinin çok büyük devasal projelerini hayata geçirme noktasında başarısız olduğu, sınıfta kaldığı bir proje. Yaklaşık 15 yıllık iktidarı süresince bu projeyle ilgili... Büyük girişimlerde bulundular ve büyük tavizler verdiler. Ee, son girişimi de aslında bu tavizlerden biri olarak görüyoruz. Hani neredeyse e, tüm bütçeyi üstlenecek düzeyde de bir e, e, karşı tarafa bir fon yaratmak gibi bir çaba içerisine girecekler. Zaten Nedir bu tavizler evet. biraz daha belki tarif edin dinleyenlerimiz de e, biraz daha anlasınlar taviz diyerek neyi kastettiğinizi fonlanma konusundaki finansal e, durum itibariyle mi veriliyor bu tavizler çoğunlukla? Yani şöyle bir durum var aslında 2010'da imzalanan anlaşma işte Türkiye'de biliyorsunuz dolar kurunu neredeyse işte Türk lirasıyla eşdeğer işte bir düzeye getirmek gibi işte bir lira eşittir bir dolar gibi bir yaklaşımla bir anlaşma imzalandı. E bugün baktığımız zaman e, dolar neredeyse 4 lira rakam bulduk. Hani şunu görmek gerekiyor. İmzalanan anlaşma ciddi anlamda bir alım garantisi gerektiriyor. E bu santralin e, hayata geçmesi yarın Türkiye için ekonomik anlamda bir enerji krizi. Çünkü mevcut alım garantisi neredeyse e, o dönemin gelsa koşullarıyla dolar kuru üzerinden düşündüğümüz zaman... E, neredeyse dört katı gibi bir rakama Türkiye'nin e, çok pahalı bir enerji satın alması hani karı bırakalım neredeyse zarar edeceği bir noktaya geldiği bir projeden bahsediyoruz. Ve son yapılan e, girişim bu bölgeyle ilgili e, Ruslara tanınan e, uluslararası anlamda e, korkunç bir taviz. Hani dünyada baktığımız zaman birçok enerji kaynağıyla ilgili özellikle Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yatırımlara baktığımızda e, bu yaklaşımın yüzde birini bile göremiyoruz. Hani teşvikler yok, kadem indirimler yok, gelir vergisi indirimleri yok. Ama nükleer santralle ilgili bütün kapılar neredeyse açılmış durumda. Hatta hani yüzde kırkına varan bütçeyi de Türkiye hükümeti karşılayacak düzeyde bir tavizin içerisine girmeye başladı. Biz yapılabilirliğini hiç görmediğimiz için bu santralle ilgili mücadelemiz neredeyse bir 40 yıllık mücadele olduğu için bu süreçle ilgili e, mevcut hükümetler ne yaparsa yapsın bu santralin hayata geçmeyeceğini düşünüyoruz. Buna odan inancınız hala taze değil mi? Yani nükleer karşıtı platform olarak Mersin'deki nükleer karşıtları olarak hala bu projenin yapılamayacağına, bu projenin bir şekilde yine durdurulabileceğine inanıyorsunuz. Anladığım bu sözleriniz. Bu inancımız yani. aslında e, yaşamı savunmaya olan inancımız. Çünkü nükleer santrallerin e, küresel anlamda dünyanın birçok ülkesinde gelişmiş, gelişmemiş ya da işte yarı gelişmiş birçok ülkede felaketlerle sonuçlandığını çok açık bir şekilde gördük. Ee, ve gördüğümüz tabloda e, bunlar en büyük zararı gören e, hükümetler olmadı. Ülkeler olmadı. E, insanlar oldu. E, hani bir savaşın e, bir şekilde taraf anlamında işte kazananı olmaz. Burada bir e, felaket senaryosu var ve bu senaryoda e, coğrafi dediğimiz bir kavram yok yani. Devlet dediğimiz bir kavram yok. Radyasyon hiçbir zaman için adres tanımadı. Bir an için bir baktınız, bir kaza sonrası rüzgar hangi yöne ise işte bulutlar o coğrafyaya bu ölümü taşıdılar. Biz bundan hareketle bu sorunun sadece Türkiye sorunu olduğuna inanmıyoruz. Bu küresel boyutta bir felaket sorunu ve bu felakete karşı mücadele etmenin en büyük dayanakını yaşamı savunmakta bulduğumuz için hı hı. Ee, ve bu projenin hayata geçmesiyle ilgili de e, ciddi anlamda zaten e, endişelerimiz vardı ve bunlar zaman içerisinde çok net bir şekilde açığa çıkmaya başladı ve ekonomi boyutunda e, bu iş krize girdi ve bu krizi atlatmak noktasında hükümet ne yaparsa yapsın aslında e, her girişim e, karşılık bulunuyor ve bu son girişimin de aslında Cumhurbaşkanı ile Putin arasındaki görüşme ve bu noktadaki yeni tavizlerin projenin hızlandırılmasını e, e, hayata geçirmekte yeterli Hı. olacağını düşünmüyoruz. Peki e, şunu da sormak isterim. Ne, ne durumda nükleer karşıtları e, ya da nükleer karşıtı hareketin Mersin'de e, nasıl bir gelecek tahayyülü, nasıl bir e, planı var, e, nasıl bir hareket planı var onu da öğrenmek isteriz. Yani aslında bu ülke siyasetinden çok bağımsız değil. İşte referandum sonrası ciddi anlamda bir güven sorunu var. Aslında ülkedeki işte yaşanan referandumdaki işte seçimler ve bu seçimlerin aslında çok güvenilir olmadığı, sonuçların bu anlamda halkı temsil etmediği noktasında bir yansıma var. Aslında Mersin işte referandumda bir hayır noktasında ciddi anlamda neredeyse Nükleer santrallere karşı yapılan anketlerle e, birebir e, oranlar yakaladı. E, Mersin'de yaşayan insanlar olayın farkında ama kamuoyu noktasında ulusal boyuttaki bu nükleer santral projelerine dair Birazcık bu duyarlılık e, maalesef e, tam istediğiniz kıvamda değil. Evet, yani şunu söylüyorsunuz değil mi? Altını çizelim mi? Yani biz yerelde mücadele ederiz. Bunda bir sorun yok ama bir ulusal düzeyde e, bir mücadelede gerekir. Böylesi büyük bir proje için, böylesi ulusal projeler için diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Tam da böyle aslında. Yani fukuşma sonrası biz şunu gördük. Yani yaşanan felaket aslında doğal anlamda o santralin kurulu olduğu ille ilgili bir e, zarara dönüşmedi bu işin coğrafyası yok. Bu açıdan aslında son 10 yıldır nükleer karşıtı mücadele birazcık ulusal ölçekte birçok farklı şehirde vücut bulmaya başladı ama yeterli değil. Çünkü birazcık da bizim halkımız hani günlük yaşamlarındaki karşılığı noktasında bakıyorlar. Şimdi Mersin'de yaşayan insanlar için de işte 40 yıldır nükleer santral kurma macerası var. Yani bu mücadelelerin içerisinde işte 20 yaşında olan çok büyüğümüz bugün 60-70'li yaşlarda ve e, halen o mücadeleyi sürdürüyorlar. E, biz şuradan bakıyoruz. Yani Bu ulusal çekteki mücadele e, önemli ve bunun e, ayaklarını oluşturmak gerekiyor. Çünkü kurgu sadece Akkula sınırlı değil, 3 e, yani nokta bu anlamda anlaşmalarla e, harekete geçirildi. Ee, ama inşaat süreci Mersin'de yaklaşık bir 3 yıldır devam ediyor, ağır aksak bir şekilde devam ediyor, yasa dışı bir şekilde devam ediyor, ee, hukuksuzluk diz boyu e, halen chat raporu ve yer lisanslı sorunu e, devam ediyor. Ama buna rağmen bir şekilde bir uluslararası özel bölge yaratılmış ve burada e, belli tavizlerle bu işi otarmaya e, çalışıyorlar. Hı. Ee, hani hükümetin e, bu tavrı tamamen e, uluslararası bir şirketi bu anlamda e, kendi yandaşı gibi e, kollamaktan geçiyor. E, ama inanıyoruz. Hı hı. Evet. Yani e, e, on, onlar da buyurun. gerçeği görecekler. Yani bu Peki. işin e, ekonomik olmadığını, güvenli olmadığını ve ne derece büyük riskler barındırdığını bir şekilde. E, zaman içerisinde görecekler. Erkan Demir teşekkür ediyoruz. Bu bir açılıştı diyelim. Daha çok konuşacağız bu meseleyi. Şüphesiz çok teşekkür ediyoruz bugünlük efendim. Ben teşekkür ederim. Yayın atılırım. Nükleer Karşıtı Platform Mersin sözcüsü Erkan Demir telefon marifetiyle yayınımıza bağlandı. Nükleer karşıtı hareketin geleceğini gelecek daha yönünü konuşuyoruz değerli dinleyenler. Mersin'den Sinop'a döneceğiz. Karadeniz'e doğru giderken nükleeri konuşurken Kazım Koyuncu'yu anmamak olmazdı dedik ve bir Kazım Koyuncu şarkısının ardından Sinop Nükleer Santral. Sinop Nükleer karşıtı platform sözcüsüyle konuşacağız. Kazım Koyuncu askıda yaşamak diyor. İzlediğiniz Altyazı dağınızı... M.K. Evet değerli dinleyenler Açık Radyo'dasınız Yeşil Bülten'i dinliyorsunuz. Nükleer karşıtı hareketin geleceğine dair yerelde mücadele veren insanlar Mersin'de ve Sinop'ta neler düşünüyor. Bunları konuşuyoruz bugün. Mersin'e konuştuk. Sinop'a geçeceğiz hemen. Sinop'a da geçişimizi Kazım Koyuncu ile yaptık. Nükleer felaketin en önemli. Acı izlerini taşıyan bize hep hatırlatan varlığıyla şarkılarıyla bir isim Kazım Koyuncu da şarkının sonundaki bu güzel hareketlilikte diyelim neşe direnişin kahkasıdır sözünü hatırlatsın bize. Ve Sinop'taki duruma bakalım Murat Şahin telefon hattımızda nükleer karşıtı platform Sinop Sözcüsü merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Ee, biraz durumu tarif ettik nükleere dair. Yani Türkiye'de siyasi konjonktür aslında biraz daha belli oldu. E, referandumun ardından e, tablo ortada ve hani bu tablonun da üzerine hafta başından beri baktığımızda dolarda bir düşüş piyasada iyiye giden işaretler. E, acaba ekonomide rayına mı giriyor? İşte ticaret odaları, sanayi odaları memnun gidişattan. E, bu evet e, ekonomiye yeni rekorlar kırdırır değerlendirmesi yapmış. Örneğin İstanbul Ticaret Odası Başkanı. Peki bu ortaklığında Tam da e, nükleere karşı da Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitmeden söyledi. 2023'te inşallah ilk reaktörü açıyoruz. Hatta daha de erkene çekeriz e, sözüyle anlıyoruz ki nükleer santralde e, önümüzdeki süreçte hız kazanabilir. Peki ikinci adres Sinop olacak. Sinop'ta durum nasıl? Nükleer karşıtı platform nasıl bakıyor geleceğe? Nasıl bir mücadele öngörüyor? E, şimdi tabii önce işte Sinop'ta bu yapmayı düşündükleri e, nükleer aslında fiziki durumuna bir bakmak lazım alanında. Şimdi onla ilgili daha kısa bilgi vereyim. Ondan sonra yani sinoptanikler karşı platformun yapmış olduğu etkinlikler ve neler düşündüğümüzle ilgili gelişmelere devam edelim isterseniz. Buyurun hızlı hızlı devam edelim. Çok vaktimiz diyor konuşalım bol bol istiyoruz ama bu bir giriştir. Öyle düşünelim. Yani hareketler Hı. geleceğe nasıl bakıyor onu birazcık konuşalım. Sonrasında evet, tamam, önümüzdeki o zaman, haftalarda yani, zaten konuşacağız bütün bu projenin tamam, detayları. Bizimki yapı ile ilgili değil tabi ama. Şimdi sizin de dediğiniz gibi özellikle işte bu referandumdan sonra ülkede daha zor, daha yakıcı günler ortaya çıkmaya başladı. Daha doğrusu darbe koşullarında yerel halkın, yani bizlerin görüşü sorulmadan bile işte bir nükleer belası başımıza misalla edildi bu sinopta. Bu da yetmedi. Türkiye'nin en cennet köşelerinden önce koyda sonra sinopta ve İğnada'da da nükleer santral yapmayı düşünüyor iktidardakiler. Bunu da özellikle Sinop için bize Sinop'un marka şehir yapacakları yalanıyla yapmaya çalıştılar. Tabii biz Sinop'lar olarak, Sinop karşıtı platform olarak bu konudaki tüm tepkilerimizi işte her yıl, Fukushima'nın yıl dönümlerinde 26 Nisan, Çernobil'in yıl dönümlerinde anmalarımızı yaz iktidara ve tüm ülkeye duymaya çalışıyoruz. Tabii bu süreçle ilgili Türkiye şimdi tüm dünyanın nükleer enerjiden özellikle nükleer santrallardan vazgeçmeyi düşündüğü özellikle Japonya'nın, Almanya'nın bu işlerden vazgeçtiği Fukushima'dan sonra Japonya'daki nükleer güç santrallerinin yavaş yavaş iptal edildiği hatta çalıştırılmadığı böyle bir dönemde bile Türkiye artık adım adım yani nasılsa oradaki herhalde Japonya'daki Fransa'daki, Rusya'daki Teknoloji olarak orada işsiz kalacak insanların herhalde Türkiye'ye o teknolojiyi göndermek ilgili bir çabaları var gibi geliyor. Biz de burada şimdi Sinov'da şunu düşünüyoruz. Yani Sinov'da Türkiye nükleer bir bataklığa sürükleniyor. Bu konuda siyasi iktidarlar hangi siyasi iktidar olduğu önemli değil. Her gelen siyasi iktidarı böyle bir 1960'lardan beri Türkiye ile ilgili nükleer ve şeyleri var. Ee, Tevahülleri te var. Te te te Bunda ilk önce tabi 1982'de böyle bir şey olmuştu. O zamanki Sanayi Bakanı Cahit Aral'ın getirmiş olduğu bir şeydi. Bu tabi Danıştay'ın iptal etmesiyle geri durdu. Yalnız daha sonra 1900, e, 2007'de tekrar böyle bir nükleer çinoba yapılmasıyla ilgili bir süreç işlendi. Ama bu süreçte de o zamanın işte Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer veto etmişti bunu. Daha sonraki süreçte tekrar geldiler ve ondan sonra Cumhurbaşkanı bunu onaylayarak işte yürürlüğe girmeye başladı. Sinop'ta da işte bir e, birkaç yıldır fizibilite çalışmaları yapıyorlar. Bununla ilgili e, önceki yıl 225 bin tane çam ağacını testçiler bu da yine yüz binlerce ağacı kesmekteler. Tabii biz bunlara tepki olarak işte tepkilerimizi Sinop'ta ortaya koymaya çalışıyoruz. Sinop'taki nükleer karşıtı platform şimdi Sinop'taki 60 tane Çevre örgütü, siyasi parti, dernek, e, sivil toplum kuruluşları, demokratik örgütleriyle oluşmuş bir platform. E, burada biz şimdi tabii 14 kişilik bir yürütme oluşturduk. Bu 14 kişilik yürütme her hafta normal düzenli toplantılarımız yapıyor. Bizim sadece Sinop nükleer karşıtı platformun e, sıkıntısı sadece Sinop'taki nükleer santral değil. Aynı zamanda Akkuyu'daki, İğnada'daki veya başka yerlerdeki termik veya işte eee Afîn'deki taş ocakları, maden ocakları bunlarla ilgili eee eylem ve etkinliklerimiz Murat var. Bey, bir şey Bunlara... sorabilir miyim? Çok buyurun. bütünlüklü, çok güzel bir mücadele veriyorsunuz. Bu, bu da evet. yani, takip edenlerin zaten gördüğü bir şey ama Erkan Bey'in bir tespit oldu. Mersin Nükleer Karşıtı Platform sözcüsü e, Dedi ki, biz burada yani iyiyiz, biz burada e, direnmeye hazırız, biz burada e, mücadeleye hazırız ama ulusal düzeyde de karşı çıkılması gereken şeyler bu, bu işler, bu büyük projeler dedi. Biraz onda eksiklik var dedi. Katılır mısınız? Tabii doğru diyor. Çünkü şimdi özellikle bizim Sinop'un merkezi de şimdi bir anket çalışması yaptık Sinop merkezinde halkın yüzde sekseni Hükdeğer santral yapılmasına karşı Ama biraz daha içeri gittiğimiz zaman Örneğin bizim ilçelerimiz var Boyabat'ta Kastamonu'ya yakın Kastamonu, Boyabat oralarda da insanlar henüz bu konuda Yani yapılacaksa da yapılmayacaksa da Buna Sinop merkez karar versin gibi bir şey var da bu da bizim eksikliğimiz Daha özellikle ulusal çatta Bunu yaygınlaştıramadık Tabii bu termik santrallar gibi Değil çünkü termik santrallerde insanlar işte götürüyorsunuz belli bir yere termik santraline kepaze bir şey olduğunu görüyor ve itirazı var. Ama tabii Türkiye'de daha henüz böyle bir nükleer santral deneyimiz olmadığı için insanları ikna etmekte zoruz. Bir de karşımızda yani devlet söz konusu devletin etkinliği, propagandası, işte reklam ajanslarıyla beraber daha fazla gidiyorlar. E tabii biz aynı zamanda işte sirop nükleer karşıtı platform aynı zamanda merkezi nükleer karşılıklı platformunda yürütmesinde. Oralarda da biz bu konuda çalışmalar yapıyoruz ama tabii Türkiye geneline yayılamadı. Maalesef işte bizim gibi kalkınmakta olan ülkelerde yani gelişmiş ülkeler gibi tepki tüm ulusal değil yerel ölçeklerde oluyor. Bunun dışında işte biz bunu genelleştirebilmek için tüm Türkiye geneline yayabilmek için çabalarımız var. Örneğin işte Sürop nükleer karşılıklı Platform olarak işte İstanbul'da bazı etkinlikler yapıyoruz. Diğer nükleer karşıtı platformlarla yani bu konuda çabalarımız var Murat Şahin. ama yeterli mi dersiniz değil. Çok efendim. teşekkür ederiz. Bu tabii ki şüphesi sadece sizin değil belki başka farklı şehirlerden, ulusal ölçekte farklı katılımları da gerektiren bir süreç. Bunu bir tabii. başlangıç olarak kabul edelim. Konuşmaya devam edeceğiz. Bugünlük süremizi doldurduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz size de evet, katıldığınız teşekkür için. teşekkür ederim. Teşekkür ederim bize böyle bir zaman ayırdığınız için. Her zaman. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Evet değerli dinleyenler Murat Şahin Sinop nükleer karşıtı platform sözcüsü onunla konuştuk e, son olarak da öncesinde de Mersin'de nükleer karşıtı hareketin geleceği aslında bugünkü gündemimizde nasıl bir gelecek tahayyülündeler nasıl devam edecek nükleer, nükleer santral yapma inancı e, sürerken yaptı nükleer santral yapma inadı sürerken e, sonun sonucunda tüm bu inadın nükleer karşıtı hareketin planı ne? Bunu sorduk aslında. Konuşmaya başladık. Şüphesiz bu konuyu da tekrar tekrar konuşacağız Bugünkü Yeşil Bülten'i noktalayalım. Haftaya görüşmek üzere. Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zarı. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Mehtap Mert Doğan'a teşekkür ederiz.